Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Abiler biliyorsunuz Bundan önceki haftalarda Kur'an kıssalarını anlatmaya başlamıştık Ve Kur'an kıssaları içerisinde de Adem Aleyhisselam'ın kıssasını işlemeye devam ediyorduk. Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği kadarıyla ben de sizinle paylaşmaya çalışıyordum. Son olarak şeytanın insanla arasındaki ilişki kısmına gelmiştik. Ve demiştik ki Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de şeytanı, şeytanın oyunlarını tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Bunun nedeni de ta ki insanoğlu bu kuvvetli düşmanına karşı Azığını hazırlasın, onunla nasıl mücadele edeceğine dair kendisine bir yol belirlesin diye. Ve dedi ki şeytan insanı belli yollarla Allah'tan uzaklaştırır. Belli yollarla insanı Allah'tan saptırır. Bunlar için üç tanesini anlatmıştım şu ana kadar. İnşallah bugün dördüncüsünü anlatacağım. Eğer vakit kalırsa da beşincisini de anlatıp bu faslı bitireceğim. Şeytanın insanı Allah azze ve celle'den uzaklaştırırken, İnsana karşı kullandığı en etkili yollardan bir tanesi korkutmaktır. İnsanoğlunu korkutarak onunla Rabbinin arasına mesafe koyar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Estaizu billah İnnemâ zâlikumu şeytanu yukhawifu evliyâ'ehu felâ tekhâfuhum ve in kuntum mu'minin Ancak bu şeytan kendi dostlarını korkutur. Sizler ondan korkmayın. Eğer mü'minler iseniz sadece ve sadece benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet neyin üzerine iniyor kardeşler? Bu ayet Ahzab savaşının üzerine iniyor. Yani Ahzab savaşında gerek şeytanın vesveseleriyle gerek kafirlerin yaptığı propagandalarla gerek de Müslümanların içerisindeki münafıkların söyledikleri sözlere binaen Müslümanların kalbinde bir korku oluştu. Ve Allah Azze ve Celle oradan bütün Müslümanlara kıyamete kadar ders olacak bir şey çıkardı. Dedi ki ancak bu şeytan kendi dostlarını korkutur. Siz eğer mü'minler iseniz şeytandan korkmayın sadece benden korkun diye. Şimdi kardeşler şeytan insanoğlunu üç şekilde korkutur. İnsanoğlunu korkutmak istediğinde üç şekilde korkutur. Birincisi vesvese vermek suretiyle kafirleri Müslümanların gözünde büyütür. Kâfirleri oldukları halden çok daha güçlü bir şekilde gösterir ve maalesef peygamberler dahi bazen bu konuda e, yanıldıklarından dolayı Allah azze ve celle onları uyarma gereği hissetmiştir. Yani şeytan bir kula yaklaşır, herhangi bir kafiri, herhangi bir devleti, herhangi bir gücü büyüttükçe büyütür. Çünkü şeytan bilir ki bir defa insanın kalbine korku saldı mı artık o insan onun esiridir. Çünkü insan kimden korkuyorsa onun esiridir. Ondan dolayı mesela biz diyoruz takva özünde korku barındırır ve kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapar. Çünkü kalbin iki tane ilacı vardır. Biri sevgidir, biri de korkudur. Kalbin sevgisi ve korkusu hangi tarafa meyletmişse, hangi tarafa yönelmişse insan da o tarafın kulu o tarafın esiridir. Şeytan bunu çok iyi bildiğinden dolayı kulların kalbine korku salmak istiyor. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. Diyor ki لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المآب ساكن اي محمد كافرين يرضي عنده دبلنmeleri كافرين يرضي عنده büyüklenmeleri sakın seni aldatmasın onlar az bir müddet faydalanacaklar ondan sonra onların varacakları yer cehennemdir orası kötü varış yeridir başka bir ayete Allah zevcelle peygambere hitap ediyor La temdden aynik ila mame tağna bhi azvajen zehreti hayati dünya liniftine fihi Sakın o kafirleri fitneye düşürmek için onlara verdiğimiz mallara, onlara verdiğimiz dünya süsüne gözünü dikme diyor Allah Azze ve Celle. Yani Aleyhisselatu Vesselam bazen şu düşünceye kapılıyor. Yani Allah Azze ve Celle bu kafirlere bu kadar güç vermiş. Şu anda bizim içimizden birçok Müslümanın bazen kapıldığı düşünce gibi. Uçaklar bu adamların elinde. Tanklar bu adamların elinde, istihbarat bu adamların elinde, para bu adamların elinde, basın bu adamların elinde. Bizim bugün yaşadığımız endişeleri, yaşadığımız korkuları demek ki aleyhissalatu vesselam da yaşıyor. Allah azze ve celle aleyhissalatu vesselamı uyarıyor. Sakın ha diyor, gözünü dikme. Onların tanklarına, toplarına, tüfeklerine, paralarına, basınlarına, sakın ha. Onları fitneye düşürmek için verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Ne yap peki? Yani ona bakmayacak, onunla aldanmayacak. Peki Aleyhissalatu vesselam ne yapacak? Allahu Teala ve Aleyhissalatu vesselama diyor ki: "Varis qurabbike hayrun ve abqa. Senin Rabbinin rızkı, senin Rabbinin sana verdiği iman, sana nasip ettiği Müslüman bir etba daha hayırlıdır ve daha baki'dir." diyor Allahu Teala. "Ve emur ve bu emir üzerinde sebat et. Yani Allah azze ve celle şunu diyor peygambere. Sakın ha bu meselenin tankla, topla, tüfekle olduğunu düşünme. Sakın ha bu meselenin parayla, çocukla, kadınla olduğunu düşünme diyor. Bu mesele tamamen Allah'ın emri üzerine, sırat-ı müstakim üzerine, istikamet üzerine kalmayla alakalıdır. Sen Rabbinin sana emrettiklerini insanlara emret ve onun üzerinde sabırla bekle. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senden bize para getirmeni, mal getirmeni, güç getirmeni sana böyle bir yükümlülük de yüklemedik diyor Allah Azze ve Celle. وَالْعَقِبَةُ لِلْتَّقْوَةِ Unutma, akibet her zaman müttakilerindir. Akibet her zaman takvanındır. Yani sen her insan gibi, bu hitap Allah Resulü'nün olduğu gibi bizedir de aynı zamanda. Her insan gibi yeryüzünde zafer istiyorsun, yeryüzünde kuvvet istiyorsun, yeryüzünde temkin istiyorsan bunun tek bir tane yolu vardır. O yolda Allah Azze ve Celle'nin emirleri üzerine sebat etmek ve Allah'tan gelecek yardımı Müslümanlarla müşrikler arasında Allah Azze ve Celle'nin vereceği hükmü beklemektir diyor Allah Azze ve Celle. İkincisi kardeşler, kafirler propaganda yaparlar. Yani şeytan vesvese verdiği gibi kafirler de propaganda yaparlar. Bunlar da insi kafirler, insi şeytanlar diyelim. Kendilerini insanların gözünde olduklarından daha büyük bir şekilde gösterirler ki insanların kalplerine korku salsınlar. Ve bu korkuyla da insanları kendilerine esirleştirsinler diye. Hatırlarsanız, geçen dersler, geçen derslerimizde bir münasebetle anlatmıştım. Allah Azze ve Celle Müslümanlara bir ayet söylüyor ki, bu ayet çok ilginç. Diyor ki, <gülüyor> Kafirler sırf insanları Allah'ın yolundan saptırabilmek için mallarını infak ederler. Şimdi normalde biz biliyoruz ki kafirler dünya malına çok düşkün. Zaten kafir olmalarının nedeni dünya malına olan düşkünlükleridir. Yani kafirler niye Allah azze ve celle'nin dininden yüz çeviriyorlar? Çünkü zaten dünya malını, dünya hayatını sevdiklerinden dolayı. Peki nasıl bu adamlar hem dünya hayatını bu kadar seviyorlar? Hem de beraberinde mallarını sırf insanları kafirleştirmek, Allah'ın dininden alıkoymak için harcıyorlar. İşte Allah azze ve celle müminlere bunu öğretiyor. Şeytanların da onları kışkıtmasıyla, şeytanların da onlara vesvese vermesiyle kafirler kendilerini büyük göstermeye çalışıyorlar. Bunun en güzel örneği nedir kardeşler? Şu anda mesela var olan filmler, çekilen işte sinemalar, işte diziler vesaire. Bunların tek bir tane gayesi vardır. Müslümanların gözünde kafirleri büyük göstermek. Yani her zaman Amerikalı kazanır. İşte tek başına bir tane mesela Vietnam savaşını biliyorsunuz. Yani Vietnam savaşının galibi Vietnamlılardır. Amerikalılar değildir. Orada helak olup oradan kaçmak zorunda kalmışlardır. Fakat bütün dünya bunu şu şekilde izliyor. Yani Vietnam'da zaferi kazanan Amerikan ordusu değildir. Bir tane Amerikan askeri tek başına Vietnam'a girmiştir. Vietnam'ı başından sonuna talan etmiştir. Ondan sonra çıkmıştır. Veyahut da bir film çekilir. Bir tane CIA ajanı, bir tane FBI polisi, bir tane ülkeye gider. O ülkeyi hepsini birbirine katar. O ülkenin insanların arasında iç savaş çıkarır. Ondan sonra geri memleketine döner. İşte elinde kolası, öbür elinde hamburgeri olan işte Amerikalı kazanmıştır. İşte üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz veya İslam ülkeleri dediğimiz insanlar ise kaybetmişlerdir. Bunlara niye bu kadar paralar harcanıyor? İnsanlar eğlensinler diye değil. İnsanlar vakit öldürsünler diye değil. Bilakis kafirler insanların gözünde kendilerine bir yer biçmeye çalışıyorlar. Biz bu kadar güçlüyüz. Biz bu kadar kuvvetliyiz. Peki size sorsam. Yani kafirlerin yapmış oldukları bu oyun tutuyor mu? Müslümanların üzerinde maalesef. Yani bazen müslümanlarla konuştuğumuz zaman... Ki yani şeyi kastetmiyorum. Hani böyle normal Müslümanları kastetmiyorum. Bilinçli olanları kastediyorum sözde. Öyle bir devlet, öyle bir güç portresi çiziyorlar ki inanın ki benim aklımda direkt alemlerin Rabbi olan Allah beliriyor. Yani onu dinlediğim zaman ahi diyor adam her şeyi görüyorlar. Herkesi dinliyorlar falan. Valla benim bildiğim herkesi dinleyen bir tane varlık var. O da esemi olan Allah azze ve celle'dir. Her şeyi, her sesi, her yerde işiten Allah'tır. Ahi diyor. Öyle sorular soruyor ki adamlar her şeyden haberdardırlar. Ola benim bildiğim alimun habir, bir tek alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yani her şeye karşı bir ilmi olan, her şeyden haberdar olan ve her şeyi çöpe çevire kuşatmış olan bir tane varlık var kardeşler. O da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Peki Müslümanlar niye böyle bir komplekse katıl, kapıldılar? Niye bunları bu kadar gözlerinde büyüttüler? Bunun tek bir tane nedeni vardır. Kafirlerin yaptıkları propagandalara Müslümanlar kulak verdiler. Kâfirlerin yaptığı propagandalara Müslümanlar gözlerini diktiler ve onlardan etkilendiler. Hatta ben daha önce de size aktarmıştım. Zamanında bir tane arkadaşa demiştim, ya sen utanmıyor musun bu filmleri izliyorsun?'' Yani bayağı bildiğimiz adamın film koleksiyonu var. Yani oturmuş yabancı film, ''Ehi'' demişti. Ben bunlardan teknik öğreniyorum. Yani hani ben bunları izliyorum. Yani bunları izledikten sonra kâfirlerin tekniklerini öğretiyorum. Kâfirin de zaten aklı yoktu. Oturup sana tekniklerini göstersin, sen de tedbirini alasın diye sana film çekti. Adam milyon dolarları harcadı ki sen ona karşı şey yapasın, hazırlık yapasın. Yok böyle bir şey kardeşler. Yani kafir, insi şeytanlar, cinni şeytanların da kışkırtmasıyla Müslümanların gözlerinde kendilerini büyütüyorlar. Ve bu şekilde Müslümanların üzerinde bir tesir, bir etki bırakmaya çalışıyorlar. Bunun yolu nedir? Onların kültürünü hayatımızdan çıkaracağız. Mesela Allah Resulü geldiği zaman dikkat edin. Yaptığı ilk devrimlerden bir tanesi Müslümanları müşriklerin kültüründen kurtarmıştır. Cahiliye diye bir kavram koymuştur Müslümanların hayatına. Yani sizin önceki hayatınızdan getirdiğiniz her şey cahiliyedir. Ve bunu ayağınızın altına almadığınız müddetçe de hakiki anlamda Müslüman olamazsınız. E şimdi onların filmlerinin beslediği zihniyetler, onların dizilerinin, onların romanlarının, onların yazdıklarının beslediği zihniyetlerden Peygamber aleyhissalatu vesselamın umduğu bir topluluğun çıkması mümkün değildir. Başta çocuklarımızı, sonra kendimizi ne zaman ki onların kültüründen kurtardık, onların cahiliyesine la demeyi öğrendik. O zaman Allah'ın izniyle bu zikrettiğimiz problemlerden de kurtulacağız. Üçüncüsü ve en tehlikeli olanı kardeşler, İslam toplumunda tabiri caizse şeytanın en tehlikeli mayınları olan münafıklar. Yani İslam toplumundaki münafıklar, veya kalbinde hastalık bulunan insanlar, şeytanın İslam toplumun önüne düşediği en döşediği en tehlikeli mayınlar bunlardır. Çünkü en tehlikeli zamanlarda patlarlar ve en tehlikeli zamanlarda Müslümanlara zarar verirler. Şeytan bunlar aracılığıyla Müslümanların kalbine korku salar ve kafirleri Müslümanların gözünde büyütür de büyütür. Bedir gününde Müslümanlar savaşa çıktılar. 300 tane Müslüman, karşı tarafta 1000 tane şey var, 1000 tane kafir var. Müslümanların binecek bir atları yok, binecek bir develeri yok. Karşı taraf bir oyun karnını doyurmak için 10 tane deve kesiyor. Yani bir taraf ayakta yürümekten helak olmuş, öbür taraf günde karnını doyurmak için 10 tane deve kesiyor. Tabi ister istemez bu güç dengesi, Müslümanları ürkütünce münafıklar hemen devreye girdiler. اِذْ يَقُولُوا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا أُولَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَ Hani diyor Allah Azze ve Celle, o münafıklar ve kalbinde hastalık bulunanlar. Yani münafık değil, tam anlamıyla dinden çıkmamış. Fakat çok masiyet işlediğinden, Allah'tan uzak olduğundan, Allah'ın dininden, Rasulünün sünnetinden uzak durduğundan dolayı, kalbi hastalıklarla dolu olan insanlar, bunları dinleri aldattı dediler. Yani 300 tane adamı 1000 tane adamın karşısına ne çıkarır? Normalde aklen bu tuhaf bir şey. Yani 300 tane adamın 1000 tane adamın karşısına çıkmaması lazım. Fakat sorduğun zaman sahabeye siz bu adamların karşısına niye çıktınız? Rabbimiz bize zafer vaad etti. Biz de bunlarla savaşmak için geldik dediler. Münafıklar da dedi ki işte bunları dinleri aldattı. Ama Allah azze ve cevabı verdi. Kim Allah'a tevekkül ederse şüphesiz ki Allah azizdir. Yani emrinde galip olandır. Hiçbir kuvvet Allah azze ve kuvvetine galebe çalamaz diye. Ve hakimun ve Allah azze ve hikmetlidir. Kendi dostlarını kendi müminlerini Allah Azze ve Celle zayi etmez. Aynısını ahzab gününde de yaptılar. Yani dört bir taraftan düşmanlar toplanmış, aynı günümüzde olduğu gibi Müslümanlara saldırmışlar Medine'de. Münafıklardan bir grup kalktı, dediler ki وَاِذْ يَقُولُوا الْمُنَافِقُونَ fi ف۪ي قُلُوبِهِمْ ma مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا Hani o münafıklar ve kalbinde hastalık bulunanlar Müslümanlara demişlerdi. Allah ve Rasulü bize aldatmadan başka bir şey vaat etmedi. Yani şimdi hendeyi kazarken hendek kazılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam eline bir tane şey almış. Balta veya balyoz almış. Şeyi kıracak. Sahabeler bir kayayı kıramıyorlar. Allah Resulü'nü çağırın diyorlar. Aleyhissalatü vesselam geliyor eline baltayı alıyor. Birinci defa vurduğu zaman kayaya hani kayadan kıvılcım çıkar. Demirle temas ettiğinde. Allah Resulü diyor Allahu Ekber. Bana şu anda Şam'ın sarayları göründü. Yani Allah azze ve celle Şam'ın saraylarını Müslümanlara fethedilmiş bir şekilde gösterdi diyor. Bir tane daha uğruyor. Allahu diyor. Allah bana Kisra'nın bileziklerini gösterdi. Yani onların hazineleri bir gün gelecek. Müslümanların hazineleri olacak diye. Şimdi düşünün. Bunu vaad eden bir peygamber var. Aradan iki gün geçmiş. Yemek yemediklerinden dolayı karınlarına taş bağlamışlar. Dört bir taraftan kafirler birleşmişler. Yani bugün işte bizim NATO dediğimiz birleşmiş milletler dediğimiz gibi. Mekkeli müşrikler bir birlik kurmuşlar. Medine'nin üzerine saldırı düzenlemişler. Müslümanların onları savunmak değil, soğukta kendilerini örtecek elbiseleri yok. Yani bırakın bir şehri savunmayı, perişan vaziyetteler. Üşüyorlar, birbirlerine sarılıyorlar. Elbise yok ki üzerlerini örtsünler. Münafıklar bu manzarayı görünce, şüphesiz gidiyorlar, Allah Resulü bizi kandırdı. Dün bize Kisra'yı vaat eden, dün bize işte Roma'yı vaat eden Peygamber bugün üzerimizi örtecek bir şey bulamıyor. Bir tane örtü bulamıyor diye bu sözü söylediler. Ve bu sözleriyle Müslümanların kalplerine korku saldılar. Maalesef günümüzün münafıkları veya günümüzde münafık olmayan, fakat kalbinde hastalık bulunan insanlar aynı görevi ifade ediyorlar. Yani sanki kendi kardeşleri olan münafıklardan sancağı devralmışlar, sürekli Müslümanları korkutmak, sürekli Müslümanları ürkütmek için ellerinden gelen her yolu deniyorlar. Örnek veriyorum, misal. Ee, bir beldede Müslümanlar Allah yolunda cihad ediyorlar burada bulunan bir tane münafık orası adına konuşuyor. Yok kardeşim diyor şimdi akıl var mantık var yani keleşten başka silahı olmayan adamların dünyanın süper devletlerine karşı savaşması mümkün müdür? Şimdi aklen mümkün değildir aklen doğru söylüyor ama biz aklen iman etmedik biz alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olduğumuzdan dolayı iman ettik. Aklen doğru söylüyor yani birinin elinde keleş var Birinin elinde uçak var. Birinin elinde sapan var, birinin elinde tank var. Birinin elinde dünyanın en gelişmiş silahları var, bombaları var, kimyasalı var. Öbürü bir tane el bombası bulacağım diye kendini parçalıyor. Zorla bir tane el bombası bulabiliyor ancak aklen bunların karşı karşıya gelmesi mümkün değildir. Fakat böyle münafık bu adam korkularını yenmiş. Rabbine tevekkül etmiş. Sapanıyla, keleşiyle en bu el bombasıyla bu dünya güçlerine karşı kafa tutmuş. Sana ne oluyor buradan? Yani sen niye insanların kalbine korku salıyorsun sen git kadın gibi eteğini giy yatağına gir seni cihat meydanına davet eden var mı seni erkeklik meydanına çağıran var mı yok zaten sen evinde kal yani senin gibi adamlar peygamberin döneminde müslümanlara zarar verdiği gibi bugün de müslümanlara zarar veriyorlar Allah için gelme biz bir de üstüne sana para verelim yani er meydanına çıkma Müslümanların arasına gelme, cihat meydanına gitme. Biz senin buradaki masraflarını da karşılayalım. Yeter ki sen münafıklığını burada yap. Zararını kendine ver. Fakat ister istemez kalbi zayıf olan, daha yeni Müslüman olmuş olan, meseleleri henüz tam idrak etmemiş olan, Müslüman olmuş, fakat henüz iman kalbine girmemiş olan insanlar, bu münafıkların yapmış oldukları propagandalardan ister istemez etkileniyorlar. Hatta bakın kardeşler, bununla alakalı, özellikle İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadisi söyleyeyim size. Yani savaş esnasında sadece değil kul hangi hayra niyet ederse etsin mutlaka şeytan onun yolunun üzerine oturuyor ve kulu korkutuyor. Yani bir takım tehditlerle Müslümanı korkutuyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki inne şeytanen qaada libni adem bi utriqih. Şeytan bütün yolların üzerinde kul için oturmuştur. Yani hiçbir yol yoktur ki insanı Allah'a götüren mutlaka o yolların başına şeytanlar oturmuştur. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor İslam yolunun üzerine oturdu şeytan Adam Müslüman olacak Adam iman edecek Şeytan İslam yolunun üzerine oturdu Sen şimdi Müslüman olacaksın Babalarının dinini terk edeceksin Babalarının babalarının da dinini terk edeceksin Der diyor Yani şeytan burada ne yapıyor? Şeytan burada kulu korkutuyor Hani sen bütün insanların alışmış olduğu bu dini terk ettiğin zaman insanlar seni kınacaklar İnsanlar seni dışlayacaklar sen bunu bilerek mi şeyi, atalarının dinini terk ediyorsun ve İslam'a yöneliyorsun? Eğer diyor aleyhissalatu vesselam ona isyan eder ve Müslüman olursa bu sefer hicret yolunun üzerine oturur. İkinci yol olaraktan ona gelir. Der ki sen vatanını terk ediyorsun, semanı terk ediyorsun, üzerinde yaşadığın arzı terk ediyorsun ve sen tek bir ipliğe bağlanmış bir at gibi yaşayacaksın bundan sonra der ve onu korkutur. Araplardaki bu deyim, yani tek bir ipliğe bağlanma deyimi şunu anlatmak istiyor. Hani insan kendi beldesinde rahattır. Yani mesela diyelim ki bildiğimiz, tanıdığımız insanların arasında hepimiz rahatız. İstediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Fakat insan icret ettiği zaman gittiği memlekette gariptir. Yani ne insan tanır, ne evi vardır, ne parası vardır, ne malı vardır. Bir ipe bağlanmış at gibi hareket etmek ister, hareket edemez. Bir şey yapmak ister, tam emin olamadığı için, hiç kimseyi tanımadığı için o ip... Yani o gariplik, o yabancılık ipi sürekli onu bağlar. Şeytan insanı bununla korkutur. Ona isyan eder, tekrardan hicret ederse bu sefer cihat yolunun üzerine oturur diyor aleyhissalatu vesselam. Ve ona der, sen şimdi cihada gideceksin, öldürüleceksin. Karını başkaları nikahlayacak, malını ise insanlar kendi aralarında paylaştıracaklar. Diye bu sefer de bununla korkutmaya başlar. Hani kadın insanın en hassas yeridir. Yani bir insan için namus, kadın evlilik insanın en hassas yeridir. Direkt oradan yaklaşıyor. Yani sen gideceksen iyi de seni öldürünce bu kadını başkaları alacak. Şu çalıştığın, biriktirdiğin mallar bunların hepsini başkaları kendi aralarında bölüştürecekler diye. Aleyhissalatu vesselam diyor kim ona isyan eder? Onun salmış olduğu korkulara tabiri caizse prim vermezse... Allah Azze ve Celle'nin üzerine haktır ki, Allah Azze ve Celle onu cennete götürsün. Peki burada sorumuz şu şey olsun kardeşler. Biz şeytanın yani şurada hemfikiriz hepimiz. Yani diyoruz ki kalbin kalbi kalp yapan iki tane şey var dersin başında söylediğim gibi, biri sevgidir, biri de korkudur. Yani insan kimin kulu olmak istediğini öğrenmek istiyorsa, kimi sevdiğine ve kimden korktuğuna baksın. Kimi seviyorsak onun kuluyuz, kimden korkuyorsak aynı zamanda yine onun kuluyuz. Ve diyoruz şeytan da bunun farkında olduğu için sürekli kalplerimize korku salıyor. Ta ki bizi alemlerin Rabbi olan Allah'tan uzaklaştırmak için. Peki biz ne yapacağız kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin ilk nesli yani sahabeyi kendisiyle terbiye ettiği şeyi biz de kalplerimizi bununla terbiye edeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin vaadini ve Allah Azze ve Celle'nin müminlere verdiği sözleri sürekli kendi nefsimize hatırlatacağız ve Müslüman kardeşlerimize hatırlatacağız. Çünkü burada yani şunu söyleyeceğiz, bu okuduğum ayetler, bu anlattığım kıssalar bunlar hepsi sahabenin hayatında yaşanan şeyler. Yani sahabenin hayatından aktarıyoruz. Peki sahabe bunlardan niye etkilenmedi sebep? Çünkü Allah sürekli onlara kendi vaadini hatırlattı. Onlar da birbirlerine kendi vaatlerini hatırlattılar. Ve gerçekten şöyle bir kendi vakamızı incelediğimiz zaman, şunu net bir şekilde görüyoruz. Müslümanlar bu konuda pasifler. Yani birbirlerine Allah Azze ve ve yardım sözünü hatırlatmıyorlar veya Allah'ı zikreder gibi kendi nefislerine Allah Azze onlara vermiş olduğu sözleri hatırlatmıyorlar. Allah Azze bize ne söz vermiş kardeşler? Allah Azze bize şunu söylemiş demiş ki: İnne lan ansur rusulana ve fil hayati ve yom yuqum ul biz hem rasullerimizi hem de Müslümanları hem bu dünyada onlara yardım edeceğiz hem de ahiret gününde onlara yardım edeceğiz. Yani Allahu Teala diyor benim sizi yardımsız bırakmam mümkün değildir. Ben size söz vermişim. Eğer biz inanıyorsak inna Allah la miat. Allahu Teala asla kendi sözünden geri durmaz. Yani bir yerde bir söz vermişse Allahu Teala ve mutlaka o sözü yerine getirir. Eğer buna inanıyorsak bu konuda bir şüphemiz yoksa Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara kesin sözü vardır. Hem dünyada hem de yardım edeceğim. Ve bu böyle sıradan bir söz değil. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا nasul mumin'in Müslümanlara yardım etmek benim üzerime haktır diyor Allah Azze ve Celle. Yani ben üzerime bunu vacip kıldım. Ben bunu kendi nefsime hak olaraktan yazdım. Ben Müslümanlara yardım edeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Hatta o biraz önce anlattığım münafıklara hat suresinde bir ayet-i kerime indiriyor Allah. Diyor ki onlara... Men kana yuznu alle yansurahu Allahu wa rasul men kana yuznu alle yansurahu Allahu fi dunya falyamdud bi sabab ila as summa falyanzur ma kim Allah'ın Muhammed'e ve Müslümanlara yardım etmeyeceği konusunda bir zanlı varsa yani Allah bunlara yardım etmez bunlara zafer gelmez bunlara galibiyet gelmez diye düşünüyorsa diyor ki Allah azze ve celle semaya bir tane ip atsın önce yani mümkün olmayan bir şey söylüyor. Bir ip alsın eline, ipi semaya fırlatsın. Sonra da diyor kendi boynuna dolasın ve kendini boğsun. Ondan sonra baksın diyor bu yaptığı iş, onun kalbinde Müslümanlara karşı olan kiini götürmüş müdür yoksa götürmemiş midir? Yani Allah azze ve celle diyor ki münafıklara, bizi teselli etmek için, kininizden geberseniz de, her biriniz kendi elinizle kendinizi assanız da, ben Resulüme ve müminlere yardım edeceğim diye. Şimdi madem böyle bir Allah Müslümanlara söz vermiştir. Ben Müslümanlara yardım edeceğim diye. Öyleyse kâfirlerden korkmanın bir anlamı var mıdır? Kâfirlerden korkmanın bir anlamı yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Allah Azze ve Celle bize bir şey öğretiyor. قُلِّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve وَتُحْشَرُونَ إِلٰى جَهَنَّمَ ve الْمِحَاتِ De Deki, ey kafirler siz muhakkak ki yenileceksiniz. Muhakkak ki hezimete uğrayacaksınız ve aynı zamanda da toplu olaraktan cehenneme sürüleceksiniz ve o varacağınız yer ne kötü bir yerdir diye. Bunu Allah Teala Celle bütün kafirlere söylüyor ve devamında bize Bedir gününü örnek veriyor. Yani ebedi bir örnek olarak gözümüzün önünde kalsın diye Kat kana lekum ayetun fi fi'eteyn iltaqata. Fı'etun tuqatilu fi sebilillahi ve ukhra kafire. Allah Teala Celle size birbiriyle savaşan iki topluluğu örnek olarak verdi. Birbiriyle savaşan iki topluluk sizin için en güzel delildir. Bir taife Allah yolunda savaşır, öbür taife ise kafirdir diyor Allah Azze ve Celle. Sonuç, Allah dilediği topluluğa dilediği şekilde yardım eder diyor. Bakın kardeşler benim bu anlattıklarım hayal olan veyahut da böyle senaryo şeklinde şeyler değildir. Ben her zaman örnek olaraktan söylüyorum, tekrar edeceğim. Afganistan'da dünyanın 48 tane süper gücü Taliban'la savaşıyor. Afganistan'da, NATO adı altında 48 tane dünyanın süper gücü Taliban'la savaşıyor ve onlar bu savaşta yenildiler. Yani kafirlerin ve münafıkların burnu sürtse de 48 tane ülke bu savaşta yenildi ve Taliban'la masaya oturmak için yapmadıkları oyun yapmadıkları şey kalmadı. Yeter ki Taliban'la masaya oturalım, bir anlaşmaya varalım, bu memleketi bir şekilde terk edelim gidelim diye. Bakın kardeşler bundan 4 sene önce 5 sene önce ABD Irak'ta yenildi. Yani bizim kafirlerimiz bunu kabul etseler de etmeseler de yenilmiş ve hezimete uğramış bir şekilde Irak'tan çekilmek zorunda kaldılar. Bugün Suriye'de onların tabiriyle baldırı çıplak dedikleri insanlar Esad'la savaşıyorlar. Rusya'yla savaşıyorlar. İran'la savaşıyorlar ve Hizbullah'la savaşıyorlar aynı zamanda. Yani üç tanesi bunlar devlettir. Özellikle bunlardan bir tanesi dünyanın ikinci bloğunu teşkil ediyor. Yani bugün Rusya dediğimiz dünyanın bir süper gücünün karşısında onların isimlendirmesiyle başka bir süper güçtür ve savaş neredeyse 3. yılına girecek. Kafirler nasıl bu işin içinden çıkacaklarını bir türlü şey yapamadıklarından dolayı, bir yol göremediklerinden dolayı kafalarını bir o tarafa vuruyorlar, kafalarını bir bu tarafa vuruyorlar. Kafirler istese de istemese de Allah Azze ve Celle mutlaka ve mutlaka Müslümanlara yardım edecektir. Ondan dolayı kafirlerin Müslümanların kalplerine salmış oldukları korkular, şeytanın ki Müslümanların kalbine salmış olduğu korku, Müslümanların bunlara prim vermemesi gerekiyor. Madem böyle bir Allah'a inanıyoruz, hani anlatılıyor diyorlar ilk defa işte bu Arap ülkeleri işgal edildiği zaman, Araplar ilk defa uçak görmüşler. Yani semanın üzerinde uçak geziyor. Tabi uçak ürkütücüdür. Yani hem gücünden dolayı hem insan ona ulaşamadığından dolayı insanoğlunu ürkütür. İşte adamın bir tanesi demiş perişan olduk. İşte şu uçaklar bizi talan edecekler falan. Bedevinin bir tanesi demiş bu Allah'ın üstüne çıkabiliyor mu? Hani bedevi fıtrat fıtrat sahibi olduğu için Allah'ın cevellerinin semada olduğunu biliyor. Bu korku salan adama sormuş demiş bu uçaklar Allah'ın da üstüne çıkabiliyorlar mı yani arşın da tepesine çıkabiliyorlar mı? Adam mümkün. O zaman korkma demiş. Yani eğer arşın onların üzerinde Allah varsa ki Allah Azze ve Celle Müslümanlara hep böyle teselli Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Onlar kendilerinin üzerinde bulunan Rablerinden korkarlar diye. Eğer bu uçakların üzerinde Allah varsa, Allah orada bulunuyorsa bizim bir şeyden korkmamıza gerek yoktur. İkinci olaraktan kardeşler şeytan insanı fakirlikle korkutur. Şeytan insanoğlunu fakirlikle korkutur. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede öyle diyor. الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان سIZE سرکلی فکرلی واددر کیرای ناسل ودیجیسین بؤ ای ناسل گشیریجیسین اودمملری ناسل یپاچاکسین یشته ایه شو اشیایی ناسل الاصاصین شو پراای انفاق هتی أَشْيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَةِ Şeytan sürekli bir şekilde sizi fakirlikle korkutur. Diyor Allah Azze ve Celle. Peki Allah ne yapar? Allah Azze ve Celle ise sizi bağışlamayı ve size faziletini vereceğini size sürekli vaat eder. Yani korkmayın. Ben sizi bağışlayacağım. Korkmayın. Ben fazlımla, keremimle size ihsanda bulunacağım diye Allah Azze ve Celle size vaat eder. Ve bilin ki Allah Azze ve Celle vasidir. İstediğini istediği kadar genişletendir. Ve alimdir. Sizin... İçinde bulunduğunuz halden Haberdardır Allah Azze ve Celle Şimdi kardeşler özellikle Yani biliyorsunuz hepimiz yolcuyuz Ve bu yolculukta seyrettiğimiz yolculuk da Alemlerin Rabbi olan Allah'adır Ve biz Allah Azze ve Celle'ye doğru seyrederken Bizimle Allah arasında Engel olan bir takım şeyler var Bunların başında da dünya malı geliyor Yani dünya malı insanı Allah'tan uzaklaştıran Belki de en tehlikeli tuzaklardan bir tanesidir Ondan dolayı insan infak ederken zorlanır yani insan hani sevdiği bir şeyi harcayamaz, sevdiği bir şeyi başkasına veremez. Dünya malına karşı da insanın kalbine sevgi içirildiğinden dolayı insan dünya malını verirken biraz şey yapar, biraz tereddüt eder. Şeytan, şeytan da insanın bu sevgisini kullanmak için insan infak yapmak istediğinde iki korkuyla insana yaklaşır. Ya sürekli insana der ki verme, verme. Yani verdiğin zaman perişan olacaksın, verdiğin zaman ayın sonunu getiremeyeceksin, Verdiğin zaman kiranı nasıl ödeyeceksin? Misal ya bu şekilde insana yaklaşır verdirmez. Diyelim insan bu aşamayı atlattı, bu sefer insana gelir bari en iyisinden verme. Yani tamam vereceksin anladık ama tutup da malının en çok biriktirdiğin kısmından verme veya evlerinden en güzel olanı verme veya bahçelerinden en güzel olanını verme. Yani arabanı verme bisikletini ver misal. Hani en iyisinden verme diye işte bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayet kelimeyi indiriyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor diyor ve bir da zaten kendi nefsimizde bunu yaşıyoruz. E bakın kardeşler şu anda insanın yani sadece Allah azze ve celle kulluğu değil, aynı zamanda İslam davasına yardım da mali yardımın üzerine kuruludur. Yani bugün mesela dünyaya bakın, dünyada var olan mücadele yani ister cihat meydanlarında olsun, ister sahada davet sahasında olsun, ister ilmi sahada olsun para üzerine kuruludur. Yani siz sadece para vererekten, infak yaparaktan hani ben dünya malına düşkün olmayayım. Allah'a daha yakın olayım, malımdan infak edeyim. Tamam bu bir sebeptir. Bundan dolayı infakta bulunacağız. Ama bunun yanında bugün her bir Müslümanın üzerine farz aynı olan cihat farizası malın üzerine kuruludur. Ve Müslümanların mutlak bir şekilde ellerinden gelen şeyi vermeleri lazım. Parayı vermeleri lazım. Şimdi mesela ben çok cesurum, çok kahramanım diyelim, misal veriyorum yani. Para olmadığı zaman nasıl cihad edeceğim? Para olmadığı zaman nereden silah bulacağım? Para olmadığı zaman hangi yolla cihada gideceğim? Örnek veriyorum dünyanın en büyük müştehidini getirdik buraya oturttuk. Adam derya. E para olmadığı zaman bu adam nerede kitap yazacak? Hangi parayla kitap basacak? Para olmadığı zaman bu adam nerede davet ortamları oluşturacak insanlara? Allah'ın onu öğrettiğini insanlara anlatacak? Mümkün değildir. Yani bugün hangi sahada olursa olsun mücadele mali olaraktan insanların... Yardım etmesi mali olaraktan biriktirdiklerinden bir şeyler vermesiyle ancak mümkündür. Şeytan da bunun farkında olduğundan dolayı her kapıdan Müslümana yaklaşır. Sakın ha verme. Verirsen hani belki bazen kardeşler düşünebilir hani bu ayet-i kerimenin tam olaraktan tefsiri nedir? Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Her ay infak edeceğin zaman aklına gelen şeyler var ya aha ayetin tefsiri odur. Yani diyelim ki elini cebine attın veya bir para vermeye niyetlendi misal maaşı aldın. Cebine koydun, bir buçuk milyarı koydun cebine, dedin ki Allah için bunun 200 milyonlu, 300 milyonlu şey yapayım. Ki zaten biliyorsunuz, hani günümüzde millet 10 milyon, 20 milyon gibi çok tuhaf ve komik rakamlarla Allah'ın dinle yardım ettiğine inanıyor. Yani buna sadece gülmek lazım. Hani bütün dünya güçleri bütün mallarını Müslümanları yok etmek için harcıyorken Müslümanın kendi kazancından 10 milyon, 20 milyon vermekle neyi hedefliyor? Hani orasını da artık Allah Azze ve Celle biliyor. Sen diyelim o parayı cebine koyduğunda. Aklına geldi. Dedin ki ben bu paranın bir kısmıyla inşallah infakta bulunacağım. O sırada aklına gelen bütün düşünceler okumuş olduğum bu ayetin tefsiridir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve fakirliği size anlatır. Bakın kardeşler, biz bu şeytanın bizi korkutmasına karşı hangi silaha sarılacağız? Hangi azığa sarılacağız? Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği gibi infak etmek maldan hiçbir şey eksiltmediği gibi Dünyada ve ahirette insanın vermiş olduğu malı fazlasıyla artırır. Allah Azze ve Celle Sebe suresinde Müslümanlara diyor ki: Inna Allah yabsutur rizq limay yasha'u min ibadihi wa yaqdiru leh. Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir, kullarından dilediğine rızkı daraltır. Yani bize şunu söylüyor, diyor ki ne siz mal vermekle rızkınız daralır, ne odan malı yastığın altında biriktirmekle malınız artar. Böyle bir şey yok. Rezzak olan Allah'tır. Ve Allah dilediği kula rızkını genişletir, dilediği kula daraltır. Ve ma enfaktum min şey'in fehu Sizin Allah için infak ettiğiniz ne varsa Allahu Teala mutlaka onun yerine başka bir şey koyacaktır. Yani sen o parayı verdiğin zaman, o malı mülkü verdiğin zaman o öyle gitmiyor. Allahu Teala mutlaka onun yerine bir şey koyuyor ve huve hayrul razikin. Ve Allahu Teala rızık verenlerinden hayırlısıdır. Bugün Peygamber Aleyhissalatu vesselam Bilal'in evine giriyor. Bakıyor Bilal'in önünde bir sepet var. Sepetin içerisinde hurmalar var. Hayırdır ey Bilal diyor. Bu hurmalar neyin nesidir? Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben bunları yani şurada duran hurmalardan bunları ayırdım. Bunları infak etmeyi düşünüyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam şimdi bir kısmını ayırmış bir kısmı orada duruyor ya. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki Enfik ya Bilal. Ve la tahşa min zil arşi iqlala. İnfak et ey Bilal. Verebildiğin kadarını ver. Sakın Arşın sahibinin azaltacağını düşünme. Sakın böyle bir korkuya kapılma. Çünkü Arşın sahibi olan Allah verileni eksiltmez, verileni arttırır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, bunu hem İmam Buhari hem de İmam Müslim rivayet ediyor. "Ma tasaddaka 'abdun bi sadakati min tayyibin ve la yaqbalu Allahu illa min Malının iyisinden ve temizinden infak eden hiçbir kul yoktur ki, dikkat edin diyor peygamber. Allah temiz olandan başkasını da kabul etmez. İlla akhazahu Rahmanu biyemini. Rahman onu sağ eliyle alır diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Yani sen Allah yolunda neyi infak etmişsen, sen bunu karşı taraftaki eline vermedin ha. Sen bunu alemlerin Rabbi olan Allah'ın sağ elinin içerisine bıraktın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam böyle diyor. Ve inken ettemra, velev hurma dahi olsa diyor Peygamber. Yani sen bir kurmayı buradan alıp karşında fakir gördüğün bir adama al, ben bunu sana veriyorum dediğin zaman, sen bunu onun ağzına koymuş olmuyorsun. Sen bunu Rahman'ın sağ elinin içerisine bırakıyorsun. Ve Rahman bunu kabul ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Ve Allah azze ve celle onu arttırır. Ta ki kıyamet gününde bir dağ oluncaya kadar. Yani senin kıyamet gününde verdiğin bir kurma. Senin kıyamet gününde verdiğin bir lira. Bir bakıyorsun ki dağ olmuş. Nereden geldi bu yarap? Bu senin Allah azze ve celle'nin sağ elinin içerisine bıraktığın. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın senin adına biriktirdiği şeydir. Ve aynı zamanda kardeşler. Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste diyor. min <gülüyor> مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحِ الْعِبَادُ ف۪يهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلًا Kulların sabahı gördüğü hiçbir gün yoktur ki mutlaka Allah azze ve celle gökyüzünden iki tane melek indirir. فَيَقُولُوا أَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ اَعْتِي مُنْفِقًا خَلَفًا Onlardan bir tanesi şöyle dua eder. Allah'ım infak eden Müslüman'a infak ettiğinin yerine başka bir şeyler ver. Yani o infak ediyor, melek de dua ediyor. Allah'ın buna verdiğinin yerine başka bir şey diye. Öbürü ise şöyle dua eder. Allah'ın malını tutan, malını imsak eden, malını vermeyen onun malını telef et. Şimdi belki düşünebilirsiniz, diyebilirsiniz. Hani bazı insanlar mallarını vermiyorlar. Mallarını yastıklarının altında biriktiriyorlar. Allah azze ve celle mallarını da telef etmiyor. Allah... Onlara telefin en şiddetlisini vermiştir. Allah azze ve celle onların kalplerini daraltmıştır. Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste yine diyor ki لَيْسَ الْغِنَى غِنَى Leysel لَيْسَ bi بِكَسْرَةِ الْمَالِ Zenginlik malın çokluğunda değildir. Yani senin malın çoktur diye sen zengin olmazsın. وَإِنَّ مَلْغِنَى غِنَى nefs. Ancak zenginlik insanın kalbinin ve nefsinin zengin olmasıdır. E şimdi mesela diyelim ki bir tane Müslüman var. Adam e, aylık olarak diyelim ki anca aldığı parayı kiraya, faturaya yetiştirebiliyor. Sen adamın evine gittiğin zaman, inan ki zannediyorsun ki memleketin başbakanın evine gitmişsin. Adam bir hürmet ediyor, bir ikram ediyor. Allah Azze ve Celle hamd ediyor, şükrediyor. Yani zannedersin Sabancı'nın oğlu konuşuyor. Hani Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini saya saya bitiremiyor. Öbür taraftan adamın aylık geliri neredeyse bir köyün geliri kadar. Allah Azze ve Celle rızkını genişletmiş. Vallahi beraber oturduğun zaman böyle yüreğine bir darlık geliyor. İşler çok kötü. Ekonomi ise çok kötü gidiyor. İşte para yok. Keşke daha fazlası olsa daha fazla. Allah seni bildiği gibi yapsın. 10 tane araba var elinin altında. Daha ne fazlasını verecek Allah vereceksin. Yani üç tane ev, evim var. 2 tane bir tanesinde oturuyorsun. Bir tanesine yazlığa gidiyorsun. Bir tanesini kiraya vermişsin. Daha Allah sana ne verecek infak edesin diye. Hele çocuklar bir büyüsün hepsini bir evlendireyim. Hele onların her bir tanesine bir ev alayım, hele her bir tanesine bir iş kurayım e vesaire. Bakıyorsun ki adamın elinde bu kadar mal olmasına rağmen Allah azze ve celle kalbini öyle bir daratmış ki adam o maldan da istifade edemiyor. İşte Allah azze ve celle ona telef vermesi budur. Ben bir gün bir tane abiye yani konuşurken şöyle bir şey söyledim. Dedim ki abi şimdi bu çocukların izlediği çizgi filmler var. Yani bu çizgi filmlerden müzik var, bu çizgi filmlerde kadın var. Bu çizgi filmlerde İslam'a aykırı şeyler var. E şimdi bu bizim inancımıza aykırıdır. Ama çocukların da bunu izlediğini duyuyoruz. Şimdi bizim elimizde böyle bir imkan yok. Yani hani büyük bir şirketle anlaşalım, yeni çizgi filmler yaptıralım. Hani bu şekil bir paraya sahip değiliz. Fakat her ne kadar Müslüman olmasalar da bizimle aynı hassasiyete sahip olan ve belki aylık adamların yıllık elinde milyon dolar geçen adamlar var. Yani sonuçta onlar da müziğe haram diyorlar. Onlar da bizim çizgi filmlerde gösterdiğimiz hassasiyete, onlar da hassasiyet gösteriyorlar. Dedim hani sen bu adamları tanıyorsun. Hayrına bir git. Konuyu aç bunların ortamında. Belki Allah azze ve celle onların eliyle böyle bir kapı aralar Müslümanlara. Neyse abi gitti geldi. Hayırdır ne ol? Dedi ki valla adam öyle bir konuştu ki neredeyse ben çıkarıp para verecektim. Yani hani acıdım diye diyecektim hani size biraz yardım yapayım bari madem bu kadar zor durumdasınız. Adam bindiği arabayı satsa zaten bu problem çözülecek. Yani bindiği bir tane değil işte yazlık kışlık kullandıkları arabalardan bir tanesini verseler, gidip toplu yaptıkları tatillerden bir tanesinin parasını infak etseler, Allah'ın izniyle bu bahsetmiş olduğum problem zaten kendiliğinden ortaya kalkacak. Ama Allah azze ve celle kalpleri daraltınca, İnsanın elinin dibinde hazineler olsa bile insan yok hükmündedir. İnsan orada daralıyor. Ondan dolayı kardeşler, bizler yani bugün sadece malı Allah'la bizim aramızdaki bir engel gibi düşünmeyeceğiz. Aynı zamanda dünya cihadı, dünyada kafirlerle var olan hak ve batıl mücadelesi, Müslümanların yapacakları infakların üzerine kuruludur. Ondan dolayı her Müslümanın, şeytanın bu konuda onun kalbine saldığı korkulardan kendini sıyırması lazım. Ve herkesin yapabileceğinin en iyisini yapıp bu var olan hak ve batıl mücadelesine bir şekilde destek vermesi lazım. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin bize yardım etmesi, Allah Azze ve Celle'nin bizim ayaklarımızı sabit kılması ancak bizim onun dinine yardım ettiğimiz orandadır. Yani biz ne kadar Allah'tan dünyada ve ahirette bir şeyler bekliyorsak, Allah'ın dinine o kadar yardım etmek zorundayız ki Allah Azze ve Celle'den bir beklenti içerisine gidelim. Bugün Dünyada var olan mücadelede Müslümanları yardımsız bırakan, kendi sorunlarıyla uğraşan, kendi malının peşinde koşan, kendi iş yerini ıslah etmekle meşgul olan, kendi çocuklarının evliliğini düşünen insanlar, emin olun ki Allah Azze ve Celle'nin yardımına ihtiyaç duydukları zaman, Allah Azze ve Celle'nin yardımından mahrum kalacaklar. Çünkü onlar da Allah'ın dini onlara ihtiyaç duyduğu zaman, Allah'ın dinini yardımsız bırakmıştılar. Allah Azze ve Celle de onların ihtiyaç duydukları zaman da onları yardımsız, bırakacaktır. Normalde konumuz bitmedi fakat vakit olaraktan vaktimizi doldurduk. Allah Azze ve eden temennim başta bizleri, beni sonra da sizleri sözün en güzelini dinleyen ve en güzeline tabi olan kullarından eylesin. Bizleri şeytana karşı basiret sahibi olan onun Müslümanlara karşı kurduğu tuzaklarda Allah Azze ve hidayet olarak gönderdiği kitapla ona karşı mücadele eden kullarından eylesin. Dünyanın doğusunda ve batısında Allah yolunda mücadele eden, Allah yolunda cihad eden kardeşlerimize zafer nasip eylesin. Kafirlerin onların aleyhinde kurmuş oldukları bütün tuzakları onların boğazına geçirsin. Allah Azze ve Celle bizleri ve şu anda dünyanın dört bir tarafında mücadele eden Müslümanlara hakka hak olarak göstersin, hakka itibar etmeyi nasip eylesin. Batılı batıl olarak göstersin, batıldan iştinab etmeyi nasip eylesin. Aramızdaki ihtilafları kaldırsın, Müslümanların kalplerini birbirine ülfet eylesin. Şüphesiz ki o buna kadirdir. Allahu amin, Allahümme amin, Allahümme amin.